İsmini çok öyle televizyonlardan, gazetelerden, çeşitli mecralardan duymadığımız gizli kalmış yaşam öykülerine özel insanları davet etmeye çalışıyoruz. Ve onların yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İlham veren öykülerini aktarmaya çalışıyoruz. Bu öyküleri öykülerimizin kahramanları bizlere aktarıyorlar. Bugün de yine çok özel bir isim uzaklardan Rizde'den bizlerle birlikte olacak konuğumuz değerli Şafak Morgül. Şafak abi, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ ol Şafak abi. Seni konuk etmek benim için ayrı bir heyecan. Çünkü yollarımız bir gün Rize'de kesişti. Sonrasında ama tanıdıkça, yaşamını ve yaşam öykünü dinledikçe... ...aslında ayrı bir heyecanla bir gün muhakkak Şafak abi bu programı konuk olarak almalıyız dedim. Ve kısmet bugüneymiş. Ne güzel, bizlerle birlikte hayat öykünü paylaşmayı kabul ettin. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle sana. Rica ederim ama e, siz bunu ne zaman düşündüğünüzü bilmiyorum. Ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum ama 73. yaşıma merhaba derken yakaladınız beni. Galiba çok beklediniz. Olsun bazı şeyler de ki olgunlaşması, olgunlaşması için böyle bir zaman geçirmesi gerekiyormuş. Evet ben belki de çok geç tanıdım Şafak abi seni ama ne mutlu ki tanıdım. Dolayısıyla o açıdan da çok mutluyum ve şimdi dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Ee, Şafak Morgül kimdir, ee, ne yapar, ne eder? Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız ama öykünün birazcık daha başına gidelim istiyorum. Oradan başlayalım ve yavaş yavaş gelelim. Şafak Morgül'ün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Aa, sondan başa bir cümleyle gelirsek, Şafak Morgül kimdir sorusu, Şafak Morgül, Rizeli, 1900 78 İTÜ mezunu bir elektronik haberleşme mühendisidir. 73. yaşına merhaba derken şimdi siz beni bu soruyla aldınız ta çocukluğuma götürdünüz yani 1949 yılına. 1949 yılında Rize'nin İslampaşa mahallesinde sahile 150 metre mesafede, koca bahçeler içerisinde evleri olan 42 tane evi olan bir mahallede, denizin dalgalarıyla, rüzgarıyla, ağaçlara tırmanarak, mandalina toplayarak, bahçe belliyerek, mısır ekerek böyle bir çocukluk geçen bir mahallede büyüdüm. Ne kadar şanslı bir çocukluk diye de düşünüyorum bir yandan. Sanırım öyle. Bunu buna öyle derken tevazu göstermeyeceğim çünkü bazı şeyleri anlattıkça şimdi çocuklarım baba masal mı anlatıyorsun diyorlar. Evet, masal gibi bir çocukluktu yaşadığımız. Benim şahsi bana ait bir yaşanmışlık değil. Mahalle komple, bütün bu sahil tamamen aynı masalın içinde büyümüş çocuklardık. Denizin dalgalarıyla, haşin dalgalarıyla büyüdük. Dalgalar bizi kendi içinde çevirip kıyıya vururken öyle mutlu olurduk. Hayatla boğuşmayı denizle öğrendik. Fırsına da sellerde, dağlarda, derelerde. Ve böyle bir çocukluk geçti. Ve, ve ilkokulu böyle bir sahilde, kıyısında kumsal olan, Gülbahar Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet'in annesi Gülbahar Hatun'un adıyla anılan bir ilkokulda ilkokul tahsilimizi yaptık. Peki Şafak abi nasıl bir çocukluktu? Yani mahalleden doğduğun yıllardaki o içinde bulduğun ortamdan bahsettin ama birazcık daha evin içinden bahsedersek e, evde nasıl bir çocuktu Şafak Morgül? Okulda nasıl bir öğrenciydi Şafak Morgül? Şimdi eee Evin içinde dört kız, iki erkek, evin en e, küçük ikinci e, mevladı ben. Benden küçük bir kız kardeşim daha var. E, dört dönük bir arazinin bahçede duvarla çevrili bir arazinin içinde. Bir naylası olan, içinde birkaç tane inek olan, bahçede koşuşturan tavukları olan, işte üzüm asmaları olan, böyle bir bahçe ve daracık daracık taş sokaklar. Ve bu sokaklarda akşam eve geldiğimizde keman çalan bir baba, uç çalan bir baba, bir kendi yaptığı piyanonun tuşlarında e, parmak gezdiren bir baba ve e, onları izleyerek 13 yaşına kadar bunların hiçbirini elinde sürmemiş bir çocuk olarak büyüdüm ben. E, ancak 13 yaşında bu enstrümanlardan uda elime aldım. Ve sokak aralarında çocuklar arkadaşlarım top oynarken ben Dede Efendi'nin Recaiz Zade Ekrem Bey Efendim Osmanlıca'nın ağdalı failat vezniyle söylenen şiirleri o vezne uygun söylenen şarkılarıyla haşır neşir olarak bir çocukluk geçirdim. Ve sokakta top oynayan arkadaşlarımı hep ıskandım. Ama arada bir benim mızırabımdan sesler, hoş sesler çıkınca onların beni kıskandığı bir çocukluk geçirerek hayatımızı sürdürdük. Çocukluğumuz, benim çocukluğum böyle geçti. Yani 1950'lerin Rize'sinden bahsediyoruz. 1950'lerde Rize'de ut çalan, çalan ve bu şekilde büyüyen bir çocuktan bahsediyoruz. Peki okul hayatı ilkokul Bizle de başladım. Nasıl bir hmm. öğrenciydi Şafak Morgül? Şafak Morgül fena bir öğrenci değildi. Ee, sanırım iyi bir öğrenciydi. Ve e, hiç unutmam Hamdi Kural Türktür hocamız, ilkokul öğretmenimiz. E, şehir merkezinden ta çay doğru gün doğdu mevkine kadar sahildeki tek okul Gülbağar Mahallesi'ndeki Gülbağar İlkokulu'ydı. Altı taş, üstü kâgir yapı bir işte beş sınıflı okul ve yürüyerek giderdik, yürüyerek gelirdik. Orası bittiğinde de şehre yakın Rize Lisesi'nin orta kısmına ve lise kısmına 1960'dan itibaren de yürüyerek gidip yürüyerek gelerek liseyi bitirdik. Okul hayatımız bu sahilde böyle geçti. Rize, Rize Lisesi'nden mezun oldum. Hem ortaokulu hem liseyi orada okudun. Ee, o yıllarda e, Rize'de, Rize Lisesi'ni bitirdikten sonra e, üniversite hayali kuran birçok gençten biriydim. Evet. E, klasik e, lise eğitiminde ama şunu söylemem lazım. Tabi e, Tabii... E, Orta 1, 2, 3 anlamadık etrafımızda ne oluyor. Yani değer bile. Bugün mesela 1944 Profesör Karl Koch'un Doğu Karadeniz gezisiyle ilgili bir kitabı Mürcinius yayınlarından az evvel Kargo Geldi paketi açtım. Onun yıllar evvel bir bölümü yayınlanmıştı Almanca. Almanca bakın 1843 44ten bahsediyorum. O da Godic alfabesiyle yazılmış sayfalar vardı ve ben onu okumuştum. Godic alfabesi Latin alfabesinden farklı, çok farklı bir şey. Ancak uzmanı bileni okur. Ben bunu nasıl okudum? Şimdi demin bir not yazarken siz beni aramadan önce dedim ki Almanca öğretmenimiz Mela Hanım'a saygılar şükranlar. Ortaokuldayken bize üretmiş, gotik alfabesiyle Almanca öğretmiş. Böyle değerli hocalarımız vardı ve ortaokul böyle bitti, lise böyle bitti. Hani Türkiye'de okullar sıralama yeni moda oldu sıra kaçıncı, işte başarı derecesini diye. Zannediyorum üniversite başarı sıralamasında Rize Lisesi o dönem Türkiye'nin ilk 10'u ilk onu ve 68'de Riga Lisesi'nden İTÜ'ye biz 12 arkadaş girdik. Şimdi de profesör olan oldu. Çoğumuz mühendis olduk. Kimizin başına başka haller geldi benim gibi. O diye bir o kadar girildi. Ayrı sınavlarla girilirdi. Klasik sınavlardan bir puan barajını açtıktan sonra ayrı bir yazılı sınavla girilirdi ve o yazılı sınavlarla OTU ve İTÜ'ye giren arkadaşların sayısına bakıyorum, sadece ikisine. Hani tıp fakültesine gidenleri saymıyor, hukuka gidenleri saymıyor. Hepsi birbirimiz. Ziraate gidenleri, ee, konserotara gidenleri. Efendim, e, Ali Rza Eşoğlu işte adını bahsedeyim. Ali Rza Eşoğlu devlet konservatörün Devlet Opera Balesi'nin işte İzmir o Devlet Opera Balesi'nden mezun oluyor. Öyle bir arkadaş emekli olduğu yakın şeyde. Böyle bir dönem diye Rize için evet. ve çok müthiş bir dönemde biz öğrencilik yaptık. Şimdi dönüyorum şımarıyorum valla şımarıyorum. Çok değerli hocalarımızda. <gülüyor> ne kadar güzel aslında. Rize Lisesi o dönemin en başarılı liselerinden bir tanesi ülkede ve ülkenin birçok üniversitesinde değerli üniversitesine Öğrencilerini üniversite eğitimine gönderiyor. Siz de normal sınavın dışında başka bir sınavla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne e, mühendis olarak bir e, elektronik haberleşme mühendisliği bölümüne giriş yapıyorsunuz. Ama az önce cümle arasında geçti. Altını şimdi kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. 1968'de giriyorsunuz. 68, 68'de gir evet. 68 yılını duymunca şimdi orada bir durmak lazım diye düşünüyorum. 1968 yılı bizim için bir, bir kuşağı adını veren yıldır. Evet, 68 e, yılı bütün dünyada ne anlam yüklendiyse 68 yılına tarih ve hayat bütün dünyada ve Türkiye'de ne anlam yüklediyse onu her boyutunda yaşamış bir neslin biraz daha fazla yaşamış bir bireyi olarak itveye girdim ve 8. girdim ee, bizim numaralarımız var sınıf öğrenci numaralarımız numara sırası giriş derecenizin de numarasıdır aynı zamanda Aa, ve 10 yıl sonra 1978'de herhalde sonuncu olarak mezun oldum ben çünkü 3 yıllık bir askeri cezaevi hayatım var o 10 yılda Aa, neler oldu Şimdi isterseniz birazcık onu konuşalım 10 yılda dışarıda çok şey oldu. Darbeyi yapanlar neye uğradıklarını sonra şaşırdılar. Birdenbire sosyal hayat, bütün dünya, Vietnam Savaşı mesela devam ediyor. Kamboçya'da kıyamet kopuyor. Amerika 6. filosuyla buralarda cili satan Amerika, bütün maskesi, prestigi, sıfırlanmış bir Amerika kendi içerisinde kendi ülkesinde John Weiss'lerin başını çektiği sokak gösterileriyle Vietnam'dan geri çekilmek zorunda zorunda kalıyor. Ve o dönem Türkiye'de de yine başka şeyler olmaya başlıyor. Ve bir de baktık biz içerideyken Doğutbaşı kışlısında 73, 71, 72, 73'e geldik içerideyiz ve Dışarıda bir siyasi havada bir yumuşama, CHP'nin yapısında değişme. Ya bu galiba Türkiye bir demokrasi getirecek, galiba çıkacağız, galiba çıkarsak şu okula bir daha döneriz. Ona göre hazırlık yapalım diye, öyle bir hazırlıkla ben içeride hayatımı geçirdim diyebilirim. Ee, aslında 1968'de 168'de girdiniz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde o dönemin öğrenci hareketlerini Liderlik eden kadroda yer aldınız demem doğru olur diye herhalde diye düşünüyorum. O doğru olur mu bilmiyorum ama öğrenci fakülte öğrenci dernekleri ve dikinlerse öğrenci birliği. Ben önce öğrenci, öğrenci derneğinde, sonra öğrenci birliğinde yönetim kurumundaydım. Ve bütün okulların öğrenci birlik yönetim birliklerinde olan yönetici olanların tümünü ortak bir davada ortak bir davada birleştirdiler ve dev genç davası diye bir dava açtılar. 154 sanıklı, Türkiye'nin bütün ünlü isimleri neredeyse oradaydı. Celal Doğan oradaydı. Mevcut Bey'in rahmetli Mesut Yılmaz Bey'in sağ oradaydı. Yani o nesil e, öyle kendisinden e, sonraki yıllara e, çok şeyler taşıdı, çok değerler taşıdı. E, ve Peki, i̇çeride birazcık daha hızlı alalım istiyorum. Ee, anlatmak istediğimiz çok şey var çünkü. Ee, içeride geçen tam onu anlatıyordun sen de ben seni böldüm. İçeride geçen sürede o dönemde e, neler yaşadın, nasıl geçti o yıllar? O zaman çok kısa kısaca şunu söyleyeyim. Ee... E, i̇simleri benim için efsane olan insanların e, Vedat Günyol Hoca Davutbaş'a ama Maltepe e, askeri ceza, cezaevinde hemen sağımda Ranz'a komşumdu. Onun bitişiğinde onlar Türkiye Humanist Hareketi'nin üç azraya hazıda katarsak 3 isminden biri Sabahattin Eyvallah o da onun bitişiğindeydi. Ve şiirlerde Fransızca kitabı e, bir yanında ben rica ederdim Vedat Hocam'dan Allah rahmet etsin. Bana şiirlerle Fransız kitabından şiirler okurdu. Yani mesela Sabahattin Eyüboğlu'nun bana öğrettiği bir Fransız şarkı var. Ve masal, türkü anla. Dedi ki canım türkü kim söyler? Dedi türkü Türkler söyler. Doğru ama dedi bütün dünyanın hakları Türk isyeler. Sana dedi bir lian Türküsü söyleyeyim diye dediye önce Mahin, önce önce bir şarkı. O şarkı hala eserimdir söyleyebilirim. ve e, gidersek çıkamayız. <gülüyor> bir mi de sonra dizaynlarımız e, değişti. Ben önce e, şeye söyleyin e, Selim Yakıştısına oradan. Doğu Paşa uzun yıllarda orada kaldık. Nizam Feyyden Resabahatine hocamdan ayrıldık. Ama Doğu Paşa ana dili Fransız olan bir arkadaşım vardı mimar. Onunla başladım. Tam iki yıl Fransız çalıştım. Sağ olsun Bülent Habura kitap gönderdi ve ben varlıktan yıllar evvel özeti çıkmış Anadolu Fransızın Penguinler adısını. Tam şiirdi. Sonra Bourquin'in yaşamı diye bir kitap çevirdi. 78'de hapisten çıktığım zaman havaradan ve araradan benim avucuma toplam 4 bin lira para koydular. Harcı harcı bitmez bir paraydı. Nasıl bir çeviriymiş bu? Evet. Yani, aslında de... cezaevinde öğrendiğin Fransızca o kadar gelişiyor ki Fransızcadan Türkçe'ye cezaevinde kitap çeviriyorsun. Evet, tabi yanımda yanımda ıı, ana dili o olan ıı, dahi insanlar var. Çok güzel katılar vardı. Peki Şafak abi çok özür dileyerek şimdi hızlanmamız lazım. Çok az zamanımız kaldı. Vallahi da öyle geliyor. Ee, evet. En sonunda cezaevinden çıktım ve sen daha sonrasında meslek hayatı başladı. Nerede çalışmaya başladın? Yani, cezaevinde çıktım 74'te ve İTÜ'de ikinci sınıftan başladım. 1 2 3 ve ıı, Sonunda mezun olduk. 77'de, e, 77'de mezun olacakken rektörümüz Ordinaryist Profesör Bedri Karıfakioğlu'nu hala kim oldu bilinmeyen bir cinayette e, kaybettik. Kaybedince bütün okul bir yılını kaybetti. E, biz hep 77 mezunları 78'de mezun olduk. Evet. Sonra Ve, nerede çalışmaya başladın? O arada ben e, belki de hapse girmeme de ee, sebep konulardan bir tanesi biraz fazla elektronik değiştik hal etmem. Telsiz kanunda muhalefet. Telsiz kanunda rüsünün 85'lerde değişti. Ee, serbeste çıktı filan. O gün benim uğraştığım konuların arasında telsizler Ondan sonra e, televizyon aktarıcıları, paket yayınların yapıldığı ve yayına ulaşmadığı yerlere transpozerlerle, aktarıcılarla ya da yansıtıcılarla, halk deyimiyle bir takım cihazlar yapmakla da geçiyordu hayatım. Ve e, beni e, Trabzon'a çağırdılar öğrencilik yılımda. E, Hıdır Nebi e, tepesinde 74-75 ülkeye hutbasında. Beşiktaş-Trabzon spor finali oynuyor idi. O yayını Trabzon'a Hıdırnevi vericisinden e, aktardım. E, benim için de büyük bir olaydı. Ve orada yaşadığım detaylar var. Buraya girersek o detaylara yıldırım düşmeleri filan Onun aklından kalkamayız. Ve sonunda mezun oldum. Bu sürede Kıbrıs harekatı oldu. Ve Türkiye'de ambargolar uygulanmaya başladı Türkiye'ye yurt dışından. TRT yönetim kurumunda olan Profesör Rahmetli Adnan Ataman Hocamız Antenler Provokasyon Kürsüsü Şefi'di Ve TRT artık bu ambargolara karşı kendi ihtiyaçlarını üretme zorunluluğuyla karşı karşıya kalınca OTÜ'den, Hacettepe'den, İTÜ'den kendilerince mühendisleri bir araya getirdiler. Ve Adnan Ataman Hocam Beni tavsiye ettiği için ben biraz sakıncalı piyade olmama rağmen o tavsiye üzerine beni TRT'ye çağırdılar. Yani siz bir yerde çalışmak için başvurursunuz, kabul edilir benimki pek öyle olmadı Doğrudan, oradan, evet. oradan davetle TRT'de çalışmaya evet. başladım peki TRT'de ne kadar süre çalıştın sonra ne oldu 2 yıl sonra devlet dur bakın daha işimiz var çalışmaya devam et demiyor Devlet öteki ayağı diyor ki ihtiyar 33'esine geldin hadi bakalım bir askerlik yap da görelim deyince çağırdılar nerede askerlik yaptı Şafak abi Trabzon'da yaptım eğitim Mamak muhabiri okulundaydı Hanım Gölbaşı'nda Ankara'da öğretmendi. Yeni mahallede dayalı düşeli evimiz vardı. Keralı tabi evimiz vardı. Ben Ankara'da askeri okullarda öğretmenlik beklerken birden işte bu bu kahrolası birkaç tane yabancı dil bilmenin malfetiyle beni kurasız yabancı dil bilir elektrik mühendisliği katosu var diye tavrında Boztepe'de radardan kalan tehditlerin bakımına gönderdi. Delik o gün, bugün buradayız. Askerlik bitti. Vakıfaya çıktığımda da birdenbire 80 ihtilali oldu. Herkes ihtilal diyor. 12 Eylül'e askerler tabii biz o zaman bayrak harekatı diyorduk. Ağustos'ta kıtaya çıktık. Tam iki hafta sonra bayrak harekatı oldu kaldık. Kadış o kadış. Değişik görevler alındı. Değişik görevlerde muharip görev almadım. Trabzon Belediyesi'ne bakan Bahterci başında o zaman kurmay işte. ve onun yardımcısı olarak Trabzon Belediyesi'nin şehir işi aydınlatması, mimarisi işte sokak kapatmaları evet. bir bankol gibi bu tür şeylerle peki, ilgilendik hizmetlerimiz oldu. Şafık abi peki askerlik bitti ve sen Trabzon'da askerliğini tamamladıktan sonra Rize'ye döndün. Rize'de, Rize'de ne yapmaya döndüm, karar verdin? Ve Bizden baktım ki Rize'de serbest çalışan elektrik mühendisi yok. Ama üniformayı da çıkarınca çocukluğumla karşı karşıya kaldım. İşte orada deniz, işte orada bahçe. Ama Ankara'da bir hafta sonu Çubuğa Barajı'na hmm, pikne gidip geldiğinizin yorgunluğuna değmiyor. Gidi, hanım sultan dedim, gidelim Ankara'ya kalalım mı? Kalalım dedi, kalış o kalış. Hanım sözü arada bir dinlemek gerekiyor demek ki. <gülüyor> kalış o kalış ve ben de ne yapabilirim deyince Çaykur'a başvurdum. Çaykur'a başvururken dedim ki ben hep kütüphanelerden yetiştim. Elektrik makine daire başkanlığı vardı ismini söylemeyeceğim o zaman. Dedim ki bizim kamu maaşlarımız kendimizi dinlemek için kitaplara yetmez. Siz böyle bir teknik kütüphane oluşturmayı düşünüyor musunuz? Hayır dediler onu da sen karşılayacaksın. O zaman dilekçe O zaman bu dilekçeyi size vermiyorum. Kendi başıma çaresini dedim. Ve sırf kütüphaneleri olmadığı için çaykura girmedim. Denize beni yönlendirdiler. E 81, 82, 83, 84, 85 telsiz kanunu değişti. Deniz elektronik başladı. Beni 83'te bir denize attılar. Teknelerin, balıkçı teknelerin altı cihazları, ekosandörleri, fish finderleri, sonar cihazları, radarları derken tam 10 yıl bir ucu Kanada, bir ucu Saros Körsesi, bir ucu Hopa böyle çalışıp 93 yılında karaya ayak bastım. Çünkü 93 yılında denizde yıllar sonra adına ütristasyon denen bir oksijen yetmezliği nedeniyle balık nesli öldü. Evet. Ölüş, o ölüş ve ben karaya ayak bastım sebebini öğrendik şimdi o gün bugün serbest çalışıyorum ama ben sizi bıraktım artık parmağımın ucuyla yazılımla uğraşıyorum bir um, ünlü bir yazılım evinin um, kurucu sahibinin babası de hocamdı um, onların da rüyasıyla ben onların bayisi gibi, sonra Çaykur'un 32 fabrikasında ilk yazılımları, ilk yaşay tahakkuku, nakli programları, değişik şeylerini, budurma programlarını yapa yapa geldim ve ihale açtılar 2002-2003 yıllarında. Ben devlet ihallerine girmem. Hiçbir taytlik yapmadım, o işi sevmiyorum. Dolayısıyla çaykurdan da ayrıldım. Hala başıma buyurup şimdi hayatımın boş zamanlarımı fotoğraf çekerek geçiriyorum, hobi olarak. Sevgilin astı Kavmaz dediler. 10 yıldırını fotoğraf eğitim alıyoruz. Sabzondan Mustafa Eşatçı, Merkan Sağlun aracımız. 10 yıldır gidiyor geliyor bizimle evet. ilgileniyor kendisine bir hediye bile vereriyoruz yoruyor bu kadar güzel dostlukları sanki böyle bir şeyin karşılığıymış gibi bana hissettirmeyin diyor hediyemiz de alıyor ama şimdi, şimdi her şeye hala hala Rize, hala fotoğraf var ve doya doya yaşayan bir öykü Şafak Morgül Şafak Alt programımızın sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz yaşam için bizlerle paylaştığın için programımıza konuk olduğun için çok sağ ol Teşekkür, Teşekkür ederim bu için. Ee, başarılar dilerim. Çok teşekkürler Şafak abi. Çok sağ ol. Evet efendim bugün programımızın konu sevgili Şafak Morgüldü. Aslında kendisini daha yakından tanıdığımızda e, görüyorsunuz ki bambaşka bir hikaye. Karadeniz'de Rize'de doğup büyüyen ama o dönemin Rize'sine Aykırı bir ortamda büyüyen Farklı uğraşları Farklı meziyetleri olan Hayatın içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşamış Ama o sıkıntıların üstesinden de e, Başarıyla gelmiş Ve hayat ona hep bu tezatlıklar içerisinde Hep bir şeyleri kazandırırken Beraberinde de zorluklarla onu sınamış Hep mücadele etmeye sevk etmiş Ve o mücadelede Hep kazanan tarafta olmuş Hep iyiliğin yanında olmuş Ve o mücadelede hep kendi öyküsünün peşinden gitmiş Bugün çok özel bir konuk bizlerle birlikteydi sevgili Şafak Morgül. Sizler yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmak isterseniz kentin gizli öyküleri Programının Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlere ulaşabilir. Yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza konuk olabilirsiniz. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından bizler yine sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan. Programı istihdamımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarım da sizlere sağlıklı günler, iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.